Yüz eser. 5 şehir Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Eserlerinde şiirsel bir üslup ve zengin bir dil kullanan, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının büyük bir yazarı ile Ahmet Hamdi Tanpınar'la tanışacak. 5 Şehir adlı eserinin sayfaları arasında dolaşacağız bugün. Hoş geldiniz. 5 Şehir, Tanpınar'ın deneme türünde yazdığı bir eser. Bilindiği gibi Deneme bir yazarın ele aldığı konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini, izlenimlerini herhangi bir plana bağlı kalmadan, kanıtlamaya gerek duymadan serbestçe ele aldığı yazın Kitaba adını veren beş şehir İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum ve Ankara'dır. Yazarımızın neden bu şehirleri ele aldığını merak edenler olabilir. Hemen belirtelim ki, Güzel olan her şey Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kalemiyle bize kendini daha bir güzel hissettirir. Yazarın tarihe ve mimariye olan düşkünlüğü, adı geçen şehirlerin tarihi dokuları ile birleşince bu şehirleri tercih nedeni anlaşılabilir. İstanbullu bir İstanbul tutkunu olan Tanpınar, Bursa dışındaki diğer şehirlerin hepsinde hayatının bir döneminde yaşamıştır. Yazarımız edebiyat tarihçisi Mahmut Kemal İnal'a gönderdiği yazısında kendini şöyle tanıtır. Babam Antalya kadılığından emekli Hüseyin Fikri Efendidir. 1899 senesinde İstanbul'da doğdum. Çocukluğum İstanbul'da ve babamın memuriyetle bulunduğu Anadolu şehirlerinde geçti. İstanbul'da Ravza-i Marif İptidai Mektebinde, Sinop ve Siirt Uluslülerinde, Vefa, Kerkük, Antalya Sultanilerinde okudum. 1919'da İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Şubesine girdim. Yahya Kemal ve Profesör Fuat Köprülü hocalarımız arasındaydı. 1922'de mezun oldum. Sırasıyla Erzurum, Konya, Ankara Liselerinde, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde ve Kadıköy Lisesi'nde edebiyat hocalığı yaptım. 1934'te Güzel Sanatlar Akademisi, Sanat Tarihi ve Estetik Hocalığına tayin oldum. 1939'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümüne, Tanzimat Edebiyatı Profesörü olarak atanan Ahmet Hamdi Tanpınar, 1942'de Maraş Milletvekili olarak meclise girer ve 1946'ya kadar bu görevini sürdürür. Dört yıllık siyasi yaşamından sonra bir süre bakanlık müfettişliği yapar. Yeniden İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümüne döner ve ömrünün sonuna kadar buradaki görevini sürdürür. Yakın çevresine yazdığı mektuplarda sıkça dile getirdiği Avrupa'yı görme hayalini 1953 yılında gerçekleştirir ve altı ay süren bir geziye çıkar. 24 Ocak 1962'de yaşama veda eden Tanpınar, İstanbul Rumeli Hisar mezarlığında hocası Yahya Kemal'in yanında yatmaktadır. Yazarımızın okuma tutkusu küçük yaşlarda gelişir. Edebi yönüyle ilgili bilgileri kendi ağzından aktaralım. 1914-1916 yılları arasında Kerkürk'teyken basılı tarih kitaplarını, kısası Enbiya'yı, Cezmi, Monte Cristo gibi kira ile verilen romanları, Servet-i dergilerini okudum. Evimiz kalabalık olduğu halde okuduklarım üzerine uzun uzun düşünüyor, hülyalara dalıyordum. Sinop'ta denizi ve denizin özgürlüğünü, Siirt'te ise geceleri ve yıldızlı gökyüzünün yalnızlığını tanıdım. 1917'de yeni mecmuayı okumaya başladıktan sonra Yahya Kemal'i ve Ahmet Haşim'i tanıdım ve hayran oldum. 15 yaşında annemi kaybedince ölüm ve ıstırap duygusunu tanıdım. İlk şiirlerim Musul Akşamları adıyla 1920'de yayımlandı. Neleri, kimleri mi anlattı yazarımız Beş şehirdi? Pek çok şeyi. Şehirlerin mimarisinden ağaçlarına, tarihsel dokularına, insanların yaşayış ve inançlarına dek etkilendiği her şeyi. Okumaya başlayalım o zaman. Önce Tanpınar'ın gözüyle İstanbul'da kesinelim. Asıl İstanbul, yani surlardan beride olan minare ve camilerin şehri, Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy tarafları, çekmeceler, bentler, adalar, bir şehrin içinde adeta başka başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayrı ayrı duygular uyandıran, hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham eden peyzajlardır. Onun için bir İstanbullunun gündelik hayatında bulunduğu yerden başka yeri özlemesi çok tabidir. Göztepe'de hışırtılı bir ağaç altında bir yaz sabahını tadarken küçük bir ihsas, denizde gezinen içten bir ürperme veya gözünüze takılan bir hayal, hatta birdenbire duyduğunuz bir çocuk şarkısı sizi dün ayrıldığınız bir boğaz köyüne çok uzak, ...ve değişik bir dünyaymış gibi çağırır... rahatınızı bozar. İstanbul'da işiniz gücünüzün arasındayken... ...birdenbire nişantaşında olmak istersiniz... ...ve nişantaşındayken... ...Eyüp ve Üsküdar... ...Behemehal görmeniz lazım gelen yerler olur. Bazen de hepsini birden hatırladığınız... ...ve istediğiniz için sadece bulunduğunuz yerde kalırsınız. Bu ani özdeyiş ve firarların arkasında... ...tabiat güzelliği... Sanat eseri, hayat şekilleri ve bir yığın hatıra çalışır. Her İstanbullu, boğaz içinde sabahın başka semtlerinden büsbütün ayrı bir lezzet olduğunu... ...Çamlıca tepelerinden akşam saatlerinde İstanbul'da ışıkların yanmasını seyretmenin... ...insanın içini başka türlü bir hüzünle doldurduğunu bilir. Mehtaplı gecelerde boğazla Marmara açıkları ne kadar birbirinden ayrı ise... Büyük dere körfezinden yüz kulaç ilerisi, sarı yer uzakları da öyledir. Çekmecelerde günün herhangi bir saati biraz ilerideki deniz kenarından çok başka güzeldir. İyi bir gözlemci olan Ahmet Hamdi Tanpınar. İçinde bulunduğu dönemin yaşama biçimlerini, alışkanlıklarını, gelenek göreneklerini, bugün unutulmuş mesleklerini canlı sahnelerle verir. Yazarın o zamanın İstanbul'una ait bazı tespitleri adeta günümüzün mekanik ilişkiler içinde sürüp giden büyük şehir yaşamını anlatır gibidir. Örneğin yazara göre mahalle artık eskiden olduğu gibi her uzvu birbirine bağlı yaşayan bir topluluk değildir. Zira mahallenin yerini alt kattaki üsttekinden habersiz, ölümüne dirimine kayıtsız, her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin namesi taşan apartman almış, dışarıdan gelen bir yığın modanın etkisiyle insanlar birbirlerinden biraz daha uzaklaşmıştır. İstanbul'da mimari, mimar Sinan'la bütünleşmiştir. Bakın, Ahmet Hamdi Tanpınar bunu nasıl dile getirir? Sinan, yaratıcı, nizam verici hamleleriyle İstanbul ufkunu, mermeri, galkeli, kubbeli, kemeri, asırlık şekilleri birbirine karıştırır, nispetleri değiştirir, simetriyi kırar, sanki ile kendisinden öncekilerin tecrübelerini, buluşlarını bir sonsuzluğa taşımak istiyormuş gibi, her şeyi genişletir, büyütür, sayıları çoğaltır, her motiften ayrı ayrı şekiller ve terkipler çıkarır büyükle sarifli organikle süsü bu kadar birbirinde bulan deha azdır ritmi nasıl kırar nasıl yeniden ona döner fakat asıl şaşırtıcı tarafı yaratıcılığındaki genişliktir herkes şehzadenin kubbelerine hayranken o kendini süleymaniye'nin aydınlık boşluğuna bırakır ve kartal kanatlarının tek bir süzülüşüyle İstanbul'un bir tarafını boğazın yarısına kadar doldurur Oradan velveleli bir uçuşla eski payitahta edemeye geçer. Selimiye'nin mücevher çağlayanlarını kurar. Arada çifte mihrimahları, Rüstem Paşaları, Piyalileri, Kılıçalileri, Sokullu camileriyle, medreseleriyle, su kemerleriyle, türbeleri, çeşmeleriyle, sarayları ve köşkleriyle, küçük mescitleriyle İstanbul'u baştan başa fethetmiştir. İstanbul'un mimari zenginliklerini anlatırken verdiği ayrıntılar, yazarın bu konudaki bilgisini yansıtması açısından çarpıcıdır. İşte küçük bir örnek. Yeni caminin kubbe sistemi, Sultan Ahmet'e yakındır. Fakat onun güzelliğini, planından ziyade teferruatundaki mükemmellikte, şehrin bir sahilinde, henüz karaya yaklaşmış masal gemisi duruşunda aramalıdır. Bütün 17. asır Türkiye'si, burada yazının... Tezhibin, ciltcilik sanatının mimariyi adeta giydirdiği bu ahenk mucizesinde aranmalıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul'da mimariinin saltanatına rakip olarak ağacı görür. Ona göre ağaç, beyaz mermerle yontulmuş taşla uyuştuğu kadar yalağı kırılmış çeşmeyle de uyum sağlamayı bilir. Bu nedenle büyük mimarlarımız daima eserlerinin yanı başında birkaç çınar, veya Servi'yi eksik etmezler. Yazarımıza göre mimar ve hayrat sahibi için diktiği ağacın büyüdüğünü görüp görmemenin de bir önemi yoktu. Çünkü bilir ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç mahalleye, semte, şehre hatta topluma emanet edilmiş bir değerdir. ''Ağaç güneşin adına söylenmiş bir övgü şiirine benzer.'' diyen Tampınar bir ağacın ölümünü büyük bir mimari yapıtın kaybıyla eşdeğer görür. İstanbul'un tulumbacılarını, külhan beylerini, sonradan adı okuma yeri anlamına gelen kıraathane olarak değiştirilen kahvehanelerini, özellikle de yangınlarını çok ilginç ayrıntılarla ve güçlü betimlemelerle verir. Tabii ki boğaz. Ahmet Hamdi için ayrı bir önem taşır. Ve bakın nasıl anlatır. Kendinden dinleyelim. Boğaz bana daima zevkimizin, duygumuzun büyük düğümlerinden biri gibi gelmiştir. Öyle ki onun bizde külçeleşmiş manasını çözdüğümüz zaman büyük hakikatlerimizden birini bulacağız sanmışımdır. Bu bir hayal olabilir. Birçok güzellikler insana kainatın eşi veya eşiti oldukları vehmini verirler. Güzelin en büyük hususiyeti her an yeni gibi görünmesinde, her an bizi kendisine ve kendisinde uyanmaya zorlamasındadır. Sanat için... İnsan için az çok doğru olan bir şey, niçin birkaç asrın yaşama üslubuna, zevkine, sevme, duyma tarzlarına şahit olmuş... ...onları kendi imkanlarıyla beslemiş, hatta idare etmiş bir manzara için düşünülmesin. Kaldı ki boğazın kendisi de sanatkarane, hatta müzikaldir. Beylerbeyinde, emirganda, kandilli veya İstinye'de günün her saati birbirinden ayrı şeylerdir... Beykoz, çubuklu ağaçlarının serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken... ...Yeniköy veya Büyükdere gözlerinin ta içine batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncukta sular, sahil boyunca arasına tek tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi... ...mahmur külçelenirken, ince bir sis tabakasının büyük zambaklar gibi kestiği İstanbul minareleri... ...kendi hayallerinden... ...daha beyaz ve aydınlıkta erirler. Beş şehirde İstanbul'a dair ele alınmış pek çok ayrıntı var. Itri, Hafız Post gibi bestekarlar... ...bir dönem ülkemizde yaşamış olan Avrupalı ressam Mailing... ...yine... İstanbul'u görüp etkilenen Fransız yazar, şair ve gezginleri, Jérardonnerval, Teofil, Got yenini izlenimleri, en çok da Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli dönemleri, Fatih, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, I. Ahmet, II. Selim, III. Selim, I. Murat, III. Murat gibi pek çok padişa, geleneksel gösteri sanatımız Kara Göz, bunlardan yalnızca bazılarıdır. İstanbul'dan başka bir şehre geçmenin vakti geldi mi? Ne dersin? <gülüyor> evet İstanbul'un büyüsüne bizler de kapıldık galiba. <gülüyor> e, biraz öyle oldu. Ben hemen Yeşil Bursa ile devam edelim diyorum. Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Fetihten 1453 senesine kadar geçen 130 sene sade baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresini gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir. Vuradığı değişiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydettiği İleri ve mesut merhaleler ne olursa olsun o, hep bu ilk kuruluş çağının havasını saklar, onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini tenefüs eder. Bu devir, hattı zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahip denebilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'ya olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanır. Bursayı çok seven babasının bu şehirle ilgili anlattıklarını tarih kitaplarında anlatılanlarla birleştirir. Şairin Bursada Zaman adlı ünlü şiirinde ifade ettiği gibi burada her isim adeta bir zafer müjdesidir. Muradiye, Çekirge, Emir Sultan, Geikli Baba türbesi, Hüdavendigâr Camii, Yeşil Türbe, Nilferhatun, Osman Bey. Orhan Gazi, Birinci Murat, eserde adı geçen tarihsel mekan ve kişilerden bazılarıdır. Bence beş şehirde Bursa'ya dair aktarılanlar, Bursa'da zamanlı şehrinde eşsiz bir zarafetle özetlenmiş gibidir. Örneğin, Bursa Ovası'nı betimleyen yazar, sözlerini şu cümleyle bitirir. Bazı yerlerde güneş, buğulanmış gibi bir kesafet kazanıyor, yer yer, Billur bir avize gibi çınlayarak kırılıyordu. Tıpkı Bursa'da zaman şiirinin mısralarında olduğu gibi bir tanımlamadır bu. Su sesi ve kanat şakırtısından billur bir avize Bursa'da zaman. Şiir ve kitap arasındaki paralelliklerden birini de ben söyleyeyim izninizle. Elbette. Bursa her iki eserde de kişileştirilmiştir. Şiirde yaşadığı görkemli hayatı gelene gidene nakleden biridir Bursa. Kitapta ise ''Mutsuz Bir Kadın'' Okuyalım. Bursa, sevdiği ve büyük işlerinde o kadar yardım ettiği erkeği tarafından unutulmuş, boş sarayının odalarında tek başına dolaşıp içlenen, gümüş kaplı, küçük el aynalarında saçlarına düşmeye başlayan akları, de ihtiyarlayan eski masal sultanlarına benzer. İlk önce Edirne'nin kendisine ortak olmasına, Sonra İstanbul'un tercih edilmesine kim bilir ne kadar üzülmüş ve nasıl için için ağlamıştır. Her ölen padişahın cenazesi şehre getirildikçe bu geçmiş zaman güzelinin kalbi şüphesiz bir kere daha burkuluyor. Benden uzak yaşıyorlar ancak öldükleri zaman bana dönüyorlar. Bana bundan sonra sadece onların ölümlerine ağlamak düşüyor diyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehirde ele aldığı bir diğer şehir Konya'dır. Yaşam öyküsünü verirken belirttiğimiz gibi Konya, yazarın Erzurum ve Ankara gibi öğretmenlik yaptığı illerden bir diğeridir. Meram bağları Mevlana ve Mevlevilik, Alaaddin Keykubat, Gıyasettin Keyhüsrev gibi Anadolu Selçuklu hükümdarlarının dönemleri bu bölümde ele alınanlardan bazılarıdır. Konya ile ilgili bölümün girişinden satırlar aktaralım. Konya, Bozkır'ın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır, kendine bir serap çeşisi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin, sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen buruya yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuklu sultanlarının şehrinde bulursunuz. Konya'ya dair diğer ayrıntıları okuyucularımıza bırakalım ve bir başka bölüme göz atalım Erzurum'a. Şehir tadında cümlelerle başlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Erzurum'la ilgili sözleri. Ancak bu bölümde anlatılan şehri, tarihsel dokusunu, tabiat güzelliklerini aktarmaya programımızın süresi yetmez. Haklısın. Ancak ben bu bölümde en çok ilgimi çeken ve dinleyicilerimizin de beğeneceğine inandığım bir alıntıya yer vermeden geçemeyeceğim. Ne olduğunu ben de merak ettim doğrusu. Hemen söyleyeyim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Erzurum'da Atatürk'le tanıştığı ve ona ait izlenimlerini aktardığı bir bölüm bu. Atatürk'ü ilk defa Erzurum'da gördüm. Onunla tek konuşmam da Erzurum Lisesi'nde oldu. Sakin, kibar, daima dikkatli ve her şeye alakalıydı. O günü Erzurum Lisesi'ndeki hocalara, talebelere, orada rastlayacaklarına vermişti. Ne pahasına olursa olsun sözünü tutacaktı. Kendisine söylenenleri son derece rahat bir dinleyiş tarzı vardı. Bununla beraber araya garip bir mesafe koymasını da biliyordu. Bu mesafe yalnız yaptığı işlerden veya mevkiinden gelmiyordu. Mustafa Kemalliğinden geliyordu. Atatürk her şart içinde kendisini empoze edenlerdendi bakışında, jestlerinde, ellerinin hareketinde, kımıldanışlarında ve yüzünün çizgilerinde bütün bir dinamizm vardı. Bu dinamizm etrafını bir çeşit sessiz sarsıntı ile dolduruyordu. Öyle ki birkaç dakikalık bir konuşmadan sonra bu mütevazı ve rahat adamın bu öğreticinin anında bir uçtan öbür uca geçebileceğini, mesela en rahat ve kahkalı bir sohbeti keserek en çetin bir kararı verebileceğini ve deha gücü bu kararı verdikten sonra yine aynı noktaya dönebileceğini düşünebilirsiniz. İsimi harp gemisi gibi çevik, harekete hazır bir dinamizm diyelim. Beş şehirde ele alınan bir diğer il, Atatürk'ün başkent yapmaya layık gördüğü Ankara'dır. Giriş bölümünden cümleler aktaralım. Belki milli mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir, belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş ortada dolaşan bir eski zaman silahşörüne benzeyen kalesinin bir telkinidir. Ankara bana daima destansı ve muharip göründü. Şurası var ki, şehrin vaziyeti de buna müsaittir. Daha uzaktan gözümüze çarpan şey, iki yassı tepenin arasındaki geçidiyle, tabii bir istihkam manzarasıdır. Bu his, şehrin etrafında ve ona hakim tepelerinden bakarken, pek küçük farklarla ancak değişir. Çankaya sırtları, çiftlik, baraj yolları, etlik, keçiören bağları, velhasıl nereden bakarsanız bakınız... Cam gibi keskin bir ışık altında bu kaleyi, bütün arazi terkiplerini kendisinde topladığı ufka hep aynı sükûnetle hakim görürsünüz. Bazen geniş sağrısını rüzgara çevirmiş bir harp gemisi gibi, zaman ve hadiselerin denizinde çevik ve kudretli yüzer, bazen bir iç kale, bütün ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak olur, bazen bir kartal yuvası gibi erişilmesi imkansız yükselir. Ahmet Hamit Tanpınar'a göre Ankara. Yazarımızın gözüyle Ankara'yı anlatmaya devam edecek olursak bize ayrılan süreyi çok aşmış olacağız. İyisi mi bırakalım dinleyicilerimiz kitabı ellerine alıp Beş Şehri zevkle okusunlar. Ne dersin? <gülüyor> çok haklısın. Çok. Beş Şehrin tadına varmak isteyen bugün aramızda olup heyecanımızı paylaşan herkese bizlerle oldukları için teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.